Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar 6. Haftanın Tedribatlar kısmına başlıyoruz Tabii ki bu haftanın e, Alıştırmaları e, Biraz alışığın ötesinde bir şey Mümkün olduğunca Kısa Net açıklamaya çalışacağız Önce birinci Alıştırmadan başlıyoruz e, Oradaki metinle Giriş yapalım e, Diyor ki Beyginil fi'ale fiil ediyor açıkla 50 o fil ki hozife hasmuştur Vücu ben e, icabet yönüyle Yani ne demektir fiil e, burada e, has olunması gerekiyor. Hazıf ne demektir Hzıp e, yok etmektir e, atmak demektir. Yani bir cümle düşünün, o cümlede bir amil hasbediliyor. Ne demektir? Yani o amil, o faktör, o cümlede çıkartılıyor. Arapçada böyle belaat bir dil olduğu için onun çok incelikleri ve derinlikleri vardır. O incelikleri yakalamak için de bu tür usluplara başvuruluyor. Şimdi bir fiil düşünüyorsunuz, o fiil cümlede olması gerekiyor ve da gerekmiyor. Gerekmesi de bir kaide, gerekmemesi de bir kaide. Şimdi bunun üzerine fazla durmak istemiyoruz. Ama konumuz ira olduğu için ira zaten hocamız da anlatmıştı açıklamasında. İra ne demektir? İra teşvik etmek, sakındırmak manalarına geliyor. Gramer ilminde yani Nahif ilminde ise ira fiilin Hasf olunduğu e, yerlerden, mahallerden bir tanesi de iradır. Mesela bir örnek verirsek e, Nida'da, biz bu derisi işlemiştik, görmüştük. E, Nida'da fil hasf olunuyor. Mesela diyorsun ya Ali diyorsun. Buradaki ya harfi, Nida harfi unadi fiilinin yerine geçmiş olurdu. Burada da iradadaysa bir fiil, bir amil var, hasfedilmiş yani atılmış ama onun varlığını hissedilecek bir alamet, bir belirti vardır. Yani bir cümlede ira olup olmadığını nereden anlayacağız, nereden bileceğiz? O cümledeki bu alametlerden, belirtilerden bunu seziyoruz. Şimdi biraz sonraki verilecek örnek, örneklerde. Onlar kendini hissettiriyor, hissettiriyor. Şimdi diyor ki Beyinil fiallellezi Açıkla diyor o fiili ki Hozife, vücuben, icabi olarak Atılmıştır. Vel fiallellezi yine açıkla Diyor o fiili ki hozife Atılmıştır cevazen Cevazi olarak atılmıştır. Fil cümelil taliyeti Gelen cümlelerde. Şimdi örneklerle bunu Somutlaştırıyoruz. Birinci örnekte diyor, diyor ki, diyor ki El firare ve harbe, min el leim el ahmaqi El firare vel harbe, kaçmak, nefret etmek gerek. Kimden? Min el leimi. Kınayan kişiden. O kınayan kişi ki el ahmak. Ahmak yani aptal affedersiniz. Şimdi arkadaşlar bu örnekteki e, İra el firare vel harbenin mensup olarak gelmesi den anlaşılıyor. Peki buradaki tür nedir? E, buradaki tür atıf fiile e, ira olunmuştur. Peki fiilin burada has olunması nedir? Fiilin burada has olunması ise vacibidir. Yani gereklidir. Eğer biz burada eee fiili hasf etmesek o zaman burada iradan söz edilmez. Asıl takdiri fiili şudur. Ul muke seni lüzumlu görürüm el firara kaçınmaktan vel harbe tiksinmekten aynı manalarına gelir El fazimut harir defedir minel kınayan kişiden ki el akmak kınayan kişiden kaçınmanı e, lüzumlu görürüm demektir nehu? Çünkü bu leym kişi yani kınayan kişi hayyeti tıpkı e, yılan gibidir la yekunu olmuyor minha o yılandan gayrul ladıgı ısırmaktan başka Yani bir yılandan ne beklenir? Ancak ısırır, zehirler. Leym kişiden yani kınayan kişiden ne beklenir ki? Hep suçlar hep ayıplar, hep kusur bulur Şimdi buradaki el firare vel harbede nedir ki? İğra vardır. Bunu kapatıyoruz. İkinci örneğe geçiyoruz. El ihtidale fe innehu emanun min su'il akibeti Manaya geçiyoruz. El ihtidale ihtidarlı olmak gerek. Yani ölçülü olmak gerek. Fe innehu çünkü ölçülü olmak emanun bir güvencedir mensul akibeti kötü sonuca düşmekten yani insan ölçülü olursa hiçbir zaman kötü sonuca varmaz şimdi buradaki el-ihtidale yine ira burada vardır çünkü biz burada görünürde hiçbir amil bir faktör olmadan biz bunu mensul bakıyoruz. peki buradaki fiilin has bulunması vücubu midir yoksa cevazi midir arkadaşlar burada vücubu değildir fiilin has bulunması lüzumedir. neden lüzumedir? ile vücubunun arasındaki fark şudur. Vücubi yani mutlaka ve mutlaka o fiilin has olması gerekiyor. Lüzümü değilse mutlaka değil de mukayyet olarak gelir. Yani isterseniz siz onu el ihtida ile değil el ihtidalu diye de okuyabilirsiniz. Yani o zaman iralıktan çıkar. O zaman bu ne olur? Müpteda olur. Üçüncü örneğe geçiyoruz. El-vifâ'e fe-innehu Halye'tul insani Burada da manaya geçiyoruz. El vefae. Vefalı olmak lazım. Yani sözüne, dostuna, eşine, akrabasına sadık, güvenilir, bağlı manaları geliyor. o? çünkü vefakâr olmak halye'tul insan, insanın zinetidir, süsüdür. Bu vefada da yine vefa kelimesi de nedir ki ira burada olmuştur yani burada amil hasf olunmuştur. takdiri şudur ulzimu ke el vefa sana e, vefalı olmayı lüzumlu görürüm demektir ve buradaki hasf e, vucibi olarak değil de cevazı olaraktır dördüncü şıkka geçiyoruz dördüncü şıkta da <gülüyor> e, diyor ki eha ke eha ke İn in men la aha İn men la akhanehu kesa'en ila'l hecai yughay silahain. Mana şudur? Ahakehake <gülüyor> kardeşim kardeşin sana gerek. İnne muhakkak ki men la akhanehu kardeşi olmayan kişi kesa'en il hecai de şey çıkan bir gayri silahin. Silahsız dövüşe, savaşa çıkan kişi gibidir. Yani bir insanın kavgaya çıktığı zaman, dövüşe çıktığı zaman silahı olmasa neyle kavga edecek, neyle dövüşecektir? İşte insanın da dünya hayatında kardeşi ihtiyacı vardır. Şimdi buradaki ehake hakinedir -haki ki? İğra'dır. Bu iğra'daki filin hasfi vücubi olarak hasf olunmuştur. Ve ehake'nin tekrarıyla da gelmiştir. tekit e, yoluyla. Beşinci şıkka geliyoruz. Beşinci şıkta diyor ki ehake ve ihsan eylehi. Mana şudur. Ehake gereklidir kardeşin sana. Gereklidir kardeşin sana. ve ihsan eylehi. Kardeşine iyilik yapan gerekir. Şimdi buradaki takdiri e, oluşudur. Ul zimuke yani sana lüzumlu görürüm. Hake kardeşini ve ihsan vel ihsan ile ona iyilik yapmana. Şimdi burada da yine ihra vardır. e de gelmiştir. Ondan sonra vel ihsanede de yine nedir ki? Ee, i̇hra vardır. Çünkü atıf harfiyle kullanılmıştır. Arkadaşlar böyle birinci alıştırmayı noktalıyoruz. İkinci alıştırmaya geçeceğiz inşallah.